Suratü'l-Hadim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sebehe lillâhinâ <Sessizlik> fissemâvâti ve'l-arud ve huvel-azîzul-hakîm Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir Çünkü O, aziz, kudreti daima üstün gelendir Hakim, her işi hikmetli olandır لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O hayat verir ve O öldürür ve o her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O evvel her şeyden önce var olandır. Ahir her şeyin helakinden sonra baki kalandır. Zahir delilleriyle varlığı apaçık olandır ve batın Akılların onu idrak edemediği zatının hakikati bilinmeyendir. Ve o her şeyi hakrı ile bilendir. Huvallazi khalaqa's semawati vel arda fi sitte ayyamin thummaistiwa thummaistiwa alel arş. Ya lauma yelcu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yen o gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa hükmedendir. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı gökten ineni ve orada yükseleni bilir ve nerede olsanız o sizinle beraberdir. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. Lehu mülkü semavati vel ard ve ila Allahi turcaul umur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Yûlidun leyre fin nehari ve yûlidun o geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar ve o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Aminu billahi ve rasulihi ve anfikuu minnâ ja'lekum mustakhlefiyle fîh. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerine vekiller, tasarruf sahipleri kıldığı şeylerden Allah yolunda sarf edin. İşte sizden iman edip Allah yolunda sarf eden kimseler var ya, onlar için pek büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet ettiği halde size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz halbuki Allah ruhlar aleminde sizden sağlam sözünüzü almıştı eğer Gerçek müminler olduysanız, ahtinize uyun ve samimane iman edin. O sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz ki Allah size karşı elbette Rauf çok şefkat edendir. Rahim çok merhametli olandır. <gülüyor> لقمن قبل ne oldu ki Allah yolunda sarf etmeyeceksiniz Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Hepsi sonunda O'na kalacaktır. Fethitten evvel içinizden Allah yolunda sarf eden ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece itibariyle sonradan sarf eden ve savaşanlardan daha büyüktürler. Bununla beraber Allah hepsine de en güzeli cenneti vaat etmiştir. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. Kimdir şu kimse ki Allah'a karzı hasen güzel bir borç ile borç versin de Allah da onu kendisine artırsın. Ayrıca onun için pek değerli bir mükafat vardır. Yawmetar'i mu'minine vel mu'minat ve bi aymanihim Buşrakumul yevme yevme o gün kıyamet günü mümin erkeklerle mümin kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Onlara denilir ki bugün sizin müjdeniz altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalıcı kimseler olduğunuz cennetlerdir. İşte en büyük kurtuluş budur. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم المنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسهر له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب o gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere diyecek ki Bizi de bekleyin ve bize biraz bakın da nurunuzdan faydalanalım. Onlara yapabiliyorsanız arkanıza dünyaya dönün de bir nur arayın denilir. Derken aralarına kapısı bulunan bir sur çekilir. Onun iç tarafı ki onda rahmet vardır. Dış tarafına gelince o cihetten azap vardır. Yına edin onu, alamnıkın, bala, Allah, Münafıklar onlara o cennet ehline sizinle dünyada beraber değil miydik diye bağırırlar. Müminler de evet beraberdiniz fakat siz kendinizi nifakla fitneye düşürdünüz ve müminlere musibet gelmesini beklediniz. Hem hak olan dininizde şüphe ettiniz ve boş temenniler sizi aldattı. Nihayet Allah'ın emri ölüm geldi. O çok aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldattı derler. <gülüyor> Ey münafıklar artık bugün ne sizden kurtuluşunuza bedel olacak bir fidye alınır ne de inkar edenlerden. Varacağınız yer ateştir. Size layık olan da O'dur. O ise ne kötü varılacak yerdir. فَلَمْ يَعْلِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ <gülüyor> İman edenlerin Allah'ın zikrine ve haktan inene Kur'an'a karşı kalplerinin korku ve yumuşama zamanı hala gelmedi onlar da daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar ki onların üzerlerine uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Hem onlardan çoğu günahkar kimselerdir. <gülüyor> <gülüyor> Bilin ki şüphesiz Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. Muhakkak ki size ayetleri açıkladık umulur ki akıl erdirirsiniz. ve <gülüyor> ve Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasen güzel bir borç ile borç verenler var ya Onlara verdiklerinin karşılığı artırılacaktır. Hem onlar için pek değerli bir mükafat vardır. <gülüyor> Allah'a ve onun peygamberlerine iman edenlere gelince İşte onlar Rableri kadında Sıddıklar ve Şehitler mertebesindedirler Kendileri için hem mükafatları hem nurları vardır İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem ehlidirler. E lem yunemme'l hayatu'd dunyâ la'ibun ve lehun ve zîne ve zînetu ve ve tekâsürun fi'l emvâli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 Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir övünmedir, mallar ve evlatlar hususunda bir çokluk yarışından ibarettir. Bir yağmurun misali gibidir ki bitirdiği bitkisi ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur da onu sararmış görürsün, sonra da kuru bir çöp olur.'' Ahirette ise kafirler için şiddetli bir azap ve müminler için Allah'tan bir mağfiret ve bir rıdvan, O'nun rızası vardır. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Sâbikû ilâ meğfiretin Rabbikum ve cennetin arzu hâti arzi ve vel ve ibtettilerlerine amin olunlar <gülüyor> ve Ressulüne. Zalik Rabbinizden bir mafirete ve genişliği göklerle yerin genişliği gibi olup. Allah'a ve onun peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan bir cennete doğru yarışın. Bu Allah'ın lütfudur. Onu hikmetine binaen kendi lütfundan dilediğine verir. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir. fil ve la fi enfusikum ve la fi Yeryüzünde ve nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki mutlaka onu yaratmamızdan önce bir kitapta lef mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. ma ve la la Ta ki elinizden gidene üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiğiyle şımarmayasınız. Çünkü Allah bütün kendini beğenenleri çok övünenleri sevmez. <gülüyor> Onlar oşmaran kimselerdir ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. İşte kim Allah yolunda sarf etmekten yüz çevirirse artık bilsin ki şüphesiz gani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, hamid hamd edilmeye yegane layık olan ancak Allah'tır. لَقَدْ <gülüyor> Zeyn <gülüyor> el celalim hakkı için peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik ve Onlarla beraber kitabı ve mizanı, adaleti indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsun ve yaşatsınlar. Hem kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok menfaatler bulunan hadidi, demiri bir nimet olarak indirdik. Hem böylece Allah kendine ve peygamberlerine gıyaben Allah'a görmedikleri halde iman ederek dinine, Kimin yardım edeceğini ortaya çıkarsın. Muhakkak ki Allah Kavi çok kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Ve ve ve cealnâ fî vel kitâbe Ve Andolsun ki Nuh'u ve İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hem peygamberliği ve kitabı onların nesillerinde kıldık. Buna rağmen onlardan hidayeti eren vardır fakat onlardan çoğu yoldan çıkmış fasık kimselerdir. ثم قفينا على ثني برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم واتينا الجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رحمة ورحمة ورثان يتلبى كذعون ما كتبناه على Sonra onların izleri üzerinde Arda arda peygamberlerimizi gönderdik O peygamberlerin ardından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik Ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde bir şefkat ve bir merhamet kıldık. Bir de kendilerinin ortaya çıkardıkları ruhbaniyet ki onu üzerlerine biz farz kılmamıştık. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için kendileri yaptılar. Fakat ona da hakkıyla tabi olarak riayet etmediler. Artık onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan çoğu yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Ya aleyvan yedine amanu attaqollaha ve aminu bi resulihi yu'tikum kifleyni min rahmeti ve yedvel lakum nuran temşune bihi ve yagfir lakum ve allahu gafurun rahim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 çok merhamet edendir. İlla ya'le ma'zuru'l VE <Gülüyor> ALLAHU Böylece ehli kitap kendilerinin Allah'ın lütfundan hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve şüphesiz lütuf sadece Allah'ın elinde olup onu dilediğine vereceğini bilsinler. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir.